546. Konu, Sahabenin, Hayber Savaşı'nda her vadide zikretmeleri, Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, Hayber gazasına çıktığında, halk her bir vadiye yöneldiğinde, Elahu Ekber, La ilahi illallah diye yüksek sesle tekbir ve tevhid getirmeye başladı, Hazreti Peygamber, nefislerinize şefkat ve merhamet ediniz, kesinlikle siz sağır ve gayb bir kimseyi çağırmıyorsunuz,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 Hazreti Peygamber "La havle ve la kuvvete illa billah" kelimesidir dedi.